Merhaba, Türkiye'nin bitki zenginliğini kayıt altına almayı amaçlayan Flora Araştırmaları Derneği ile Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Nezahat Gökyiğit Batınik Bahçesi desteğiyle resimli Türkiye Florası projesini hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesine aldığı ve 27 cilt olması planlanan çalışmanın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Projenin 1290 sayfalık ilk kitabı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 resim Türkiye florası halen yazılacak olan bir eserdir. 28 cilt çıkarılacak. Ancak bunun ön kitabı, Türkiye Bitkileri listesi şu anda basılıdır. Ee, bizim Nezahat Gökgyet Botanik Bahçesi'nin web sayfasından e, temin adresleri ve bilgileri elde edilebilir. Web sayfasının adresini tekrarlıyorum. www.ngbb.org.tr Bir daha tekrarlayayım isterseniz www.ngbb.org.tr kitabın etiket fiyatı 75 liradır ancak web sayfamızdan temin edildiği takvide genellikle yüzde 30 indirim uygulanmaktadır bu durumda da 52,5 liraya gelmektedir buna buna kargo veya kargo parası eklenmektedir.